Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın Günaydın, Günaydın Mithat Bey Günaydın Evet epey hareketli bir Türkiye'ye uyanmış gibi görünüyoruz Daha doğrusu uzun bir süreden beri Bayağı başbakanında da dediği gibi ayakların baş olduğu bir yerden görüntüler var. Çok ciddi şeyler var elimizin altında sabahtan bu yana. <gülüyor> sabahtan bu yana olan bir şey bilmiyorum tabii. Yani gece yarısı mesela Gezi Parkı tırpanı haberi var. Gazi eylemlerini destekleyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne... gelir kaynaklarının kesilmesi için bir operasyon vize yetkisi son dakika önergesiyle elinden alınmış. Mesela harita plan etüt ve projeleri. Bir de ihalelerde denetimin artık istisna hale getirileceği haberleri de var ekonomiden, radikalden. Yani çok şey bir durum var. Bir Taksim'de yanlışması Evet. Bakanın diye bir çalışma var meclisinde. dün gece yarısı falan da çalışmalar oluyordu biliyorum. Evet. Ee, tabii 70 kanunda değişiklik yapan bir tasarım bu. O nedenle torba kanun deniyor bu tür tasarılara. Başlı başına bir sorun kendisi bu. Torba kanun e, durumu bir sorun. Büyük bir sorun hem de. Birbiriyle ilgisi olmayan pek çok şeyi aynı anda meclise getirip oradan değişiklikler yaparak geçiriyorlar ve neyin değiştiğini ne, ne, ne kadar değiştiğini nasıl değiştiğini pek çok kimse çok sonraları o öğrenebiliyor demek ki onun içinde yer almış bu da odaların bize yetkisine tırpan değil mi evet hatta evet. şöyle de bir olay olmuştu galiba dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği bir önergeyi CHP'liler de desteklemişti CHP'lerin desteklediğini evet. gören AKP'li milletvekilleri bu sefer kendi önergelerini desteklemekten vazgeçip Bredo'yu vermişlerdi sonra bu karışıklığın farkına varılmıştı evet, evet, evet, doğru, bir de tabi hukuk devleti açısından son derece kaygı verici hatta berbat diyebileceğimiz şeyler de oluyor yani Taksim dayanışması üyelerinin evlerinde kapılarının kırılarak ve mahkeme kararı da gösterilmeden hatta evlerinde arama yapıldığı haberleri var. Gerekçe belirtilmiyor arama kararında. Bugün ee, dün gece mi olmuş? E, bu da dün, dün, dün, itibariyle, dün itibariyle evet. Ge yani Dün gözaltına alınanlardan mimarlar odasından bir sürü e, mücella yapıcı İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu emep'ten HDK'dan ve Emo İstanbul Şube Başkanı e, Bezahmet'in evinde Onların en... gözaltı tam evlerinde arama yapmış. Evlerinde evet. arama var evet 34. Suç Ceza Mahkemesi Hakimi İslam Çiçek imzalı Arama ve el koyma Kararında Eşyalar ve bilgisayarlarda arama yapılması Ve suç delillerinin Ele geçirilmesi için Diye devam eden soruşturma Kapsamında suç delillerinin Ele geçirilmesi için diye de Bir ibare var ama neden evet arama yapılması Oy bayrak klişe yani onlar evet. öyle. Olay konuştiklerimden, onun içerisinde tabii, yani taksim dayanışmasına yönelik böyle bir hukuki kıskacın oluşturulması e, elbette şey yani politik bir hamle. Bu e, beklenmeyen bir şey de değil aslında. Yani sonuçta siyasi alanda e, çok sıkıştı hükümet. E, Siyasetin taksim e, ve gezi meselesinde. E, ciddi sarsıntılar oluştu, oldu. Kendilerine hükümet de sarsıldı aslında. Bir türlü yönetme bece yönetmeyi becerecek bir yöntem geliştiremedi kendi açısından. Her seferinde yeni bir sıkışma yaşadı. Şimdi bunu e, Taksim'de o hukuki yollarla kuşap altına almak suretiyle telafi etmeye çalışacak. Yine yanlış yapacak. Yani bu da Ee, bir yönetme şekli değildir. Ee, gezide ortaya çıkan e, durumu, gezide ortaya çıkan talepleri, gezide ortaya çıkan havayı e, bu şekilde ve buradan yayılan etkiyi bu şekilde yönetmeye kalkıştıkça hükümet yine e, yeni sıkıntılar kendisi için de yeni sıkıntılar Türkiye açısından da yeni gerginlikler yaratacaktır. Tabii. Evet bu yani genel bir şey de göze çarpıyor. Sabahleyin bizim gözümüzde bakmaya çalışınca biraz şey de oluyor. Yani bu gece haberleri mesela çok büyük bir yarılma da dün Taksim'de ve Taksim Meydanı'nda Gezi Parkı'nda yani bütün İstiklal boyunca bilmiyorum i̇ftar, fotoğraf, iftar fotoğraf şeyleri mi? evet. Buna karşılık da tamamen yukarıdan düzenleme bürokratik bir iftar da Ee, araya da toma sokarak üstelik de e, böyle yayılmasın, gelişmesin diye. <gülüyor> evet, o da hani, biraz önce söylediğim gibi aslında hani, e, hükümet bu şekilde yaklaştıkça bu, bu eylemlere cidden bazı e, sıkıntılar yaşıyor diyorum ama e, çok komik durumlar da ortaya çıkıyor. E, mahalle hükümetin kendi kendiyle ...nasıl bir e, alay e, ilişkisi içine girdiğini fark etmesi de zorlaşıyor. Yani bir komedi e, sahnesine benzetebiliriz de bunu ama sadece komedi değil tabii. Bir trajik i̇şte komedi evet. Ülke yönetimi de söz konusu olduğu ve yani çok hassas bir konuda gerilimleri... E, e, ...tahrik etmek potansiyeli taşıdığı için aynı zamanda bir trajedi de oluşuyor. Evet ben şeyi de ilgi çekici buldum doğrusu yani ye kuşağı diye adlandırılan 90 doğumlularından 500 kişiye de bir iftar yemeği düzenlemeyi bu da yeni bir haber yani gezi parkını anlamak üzerine ama tamamen sendikalar hükümete yakın sendikalar aracılığıyla düzenlenen de memur senin düzenleyeceği bir şeyle eve Özellikle de Y kuşağının yani gezi direnişçilerinin en temel itiraz ettikleri kişilerden birinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın himayesinde olacak bir yemeğe de çok problem yaratabilir. Ya şöyle diyeyim aslında son noktaya kadar hani sen Berih Gökçe'yi anana kadar fena bir fikir değil diye düşünmüştüm yani şöyle düşünmüştüm sen düzenlesin diğerinden Taksim'deki bu ayrı şeyi düzenlemekten çok daha akıllıca bir fikir bana göre yani böyle bir şey düzenlesin çağırsın çocuklar da orada konuşsun herhalde konuşur gençler orada da evet. fakat işin içine Melih Kökçek mesela benim önerim benim yaklaşımım uzak durulması gerektiğidir yani hani e, fikir e, fena değil düşünmebilir olabilir. Tabii ki akıllarında başka planlar da vardır bunu yaparken. Hani onları biraz daha yumuşatmak, biraz daha kendince ikna edecek e, bir e, havaya e, sokmak falan gibi bir fikirleri olabilir. E, bunun da bir sakıncası yok. Böyle buluşmalar daha iyidir. Buluşulsun böyle ortamlar daha da genişlesin. Çünkü bunların e, yarattığı nesnel etkiler de var. Yani tarafların niyetinden bağımsız etkiler de yaratıyor. E, ama Melih çekişin içinde olunca doğrusu e, orada durumum... E, yani yani şöyle için... okuyorum ben bunu. E, doğrudan doğruya o işin içinde mi değil, bilmiyorum ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA tesislerinde gerçekleşecek. O zaman da tabii Kaçınılmaz olarak belediyeye ait evet. bir yerde onu da dolaylı olarak mutlaka içeriyor diye düşündüm ben yani. E, olabilir. E, yine de şey hani yani Melih Gökçek doğrudan e, o zaman yoksa Ankara Belediyesi var. E, e, onun üzerinden Melih Gökçek'i de katabiliriz. Tekrar şeyi söyleyeyim onu geçelim e, hani Melih Gökçek kısmını. biraz da aslında espride karışık söylemiştim onu. Evet. Çünkü onun içinde bulunduğu e, herhangi bir işten hayır gelme ihtimali bana göre yoktur. Yani e, bunca yıllık bir belediye başkanlığı da e, var tecrübesi, şahsi politik şahsiyeti vesaire. E, bu tür arayışlar ama e, e, iyidir. Yani bu tür arayışlara girilmesini Tavsiye ederim her taraftan. yani herkes birbirini dinlesin karma karışık böyle e, sesler çıksın ama dinlesin davet etsin konuşmak istesin e, Türkiye'de bence gecenin e, e, yenilik olarak da e, yaratacağı önemli dalgalardan biri bu olmalı e, Birilerini dinleme ihtiyacı veya mecburiyeti hayır biz bunları dinleyelim ya da biz konuşalım belki ikna ederiz. gibi bir fikirle yapılsa dahi e, insanların ne dediğini dinleme, e, ne dediklerine kulak asmam ihtiyacı ve mecburiyeti ister ihtiyaç olarak düşünmüş olsun ister bir mecburiyet olarak kendilerinden olsun iyidir. Evet, yani tabii bu bölünme çatışma çeşitli becerileriyle kendini gösteriyor. Mesela bu gazetecileri, yani medyayı da çok bir kısmı körük örneği bu destekliyor hükümeti ve mesela bütün olup bitenleri bir yana bırakmış mesela destekleyen Star gazetesi bugün Taksim Taksim olalı böyle eziyet görmedi diyor. Tam bu olaylar olurken Ve, ve, ve evet, evet. esnafın artık bitsin dayanacak gücümüz kalmadı diye isyan ettiğini belirtiyor. Oysa öte yandan da bir de mesela reporter San, San Frontier yani sınır tanımayan gazeteciler de gazetecileri hedef almayı sürdürdüğünü söylüyor hükümetin. Yani bir yandan medyaya ve bloggerlara yönelik baskılarız devam ediyor ve bunları son, sonlandırmalı, görevlerde cezalandırmalı diyor. Bir yandan da medyadan mesela Yiğit Bulut'u baş getirdiği haberi de geliyor. Yani pek hayır-hah bir <gülüyor> genel gelişe gidişat görüntü. genel gidiş zaten baştan da programa başlarken de söyledik genel gidiş değil de hükümetin bu konudaki tutumu, tavrı yönetememek. gerektiği becerememe e, olarak evet. görünüyor böyle. yani o nedenle hani diğer bu saydıklarımız biraz teferruat hem sıkışıyor yönetemiyor e, baş edemiyor baş edememe e, durum var baş edemedikçe de e, başka e, sıkıntılar yaratacak politikalar uyguluyor. Ee, çelişkiler artıyor. Bu çelişkileri örtmek için kendi tavırlarında çelişkilerden söz ediyorum. Örtmek için bu sefer başka icraatlara başvuruyorlar. Ee, elbette bir gerilim de yaratıyor. Şimdi esnafı bu şekilde e, sunarsa bir basın e, organı e, bu bir parça e, esnafa hadi siz de ayağa kalkın mesajı gibi ...de algılanabiliriz. Bu sefer göstericilerle... ...protestorcularla... ...esnafı karşı karşıya getirme... ...etkisi... Aynen de, öyle. De. Biz de zaten... ...bugün senden biraz önce... ...bunu Canlı'da... ...ele almıştık. Çünkü bu şekilde... ...yetkililerden... ...Bekir Bozdağ'dan da açıklamalar... Var. ...nasıl tutacağız bu esnafı... ...filan... ...çok zor durumda kaldı diye... Konuşmalar var ve şeyde mesela Arınç'ta bütün bunları mecliste tartışmaya konu olmayacak kadar değersiz bulduğunu açıklıyor. Yani bir ciddi kognitif dissonans mı ne derler? yani Yok. bir algıda bir problem olduğunu da gösteren senin dediğine de katılmamak mümkün değil yani yönetememe sorunu başta sorunu bence Onun ötesinde bir şey var algıladıkları yerde de e, yönetmeyi becerecekleri bir e, e, çizgi oluşturamıyorlar yöntem sorunu var başından beri hükümetin en büyük sorunu buydu e, bana göre okumada büyük bir sıkıntı yaşadılar okuyamadılar Ee, çeşitli e, kaçamak yollarla e, buradan tutulabileceklerini düşündüler. Mesela komplo teorileri falan evet. işte durmadan işlediler. Ama bu mesele e, komprolarla açıklanacak ya da sadece onlarla anlaşılacak bir mesele değildi. E, aslında bir yandan anlamak için de çaba harcıyorlar. E, öyle görünüyor. İşte çalıştaylar düzenliyorlar. E, falan ama e, temel dürtü temel duygu e, bir e, bu, burada büyük bir tehlike kendilerine yönelik bir komplo içeren büyük bir tehlike büyük oyun tırnak içinde var gibi olunca e, anlama çabalarının da e, etkisi çok sınırlı kalıyor bana göre e, O nedenle e, Hani burada daha çok bocalama, daha çok çuvallama yaşayacağımızı sanıyorum. Oysa eğer baştan itibaren hani e, Brezilya'da e, gördüğümüz e, tarz e, ona benzer bir şeyler olsaydı çok daha fazla e, anlama imkanı bulabilirlerdi. Bu kadar büyük gerilim, bu kadar e, ağır polis şiddeti, bu kadar e, hukuksal polisiye... E, yollarla işte muhalefeti etkisi hale getirme gibi sevimsiz tedbirlere başvurmak gerekmeyecekti. Evet. Öte yandan peki çözüm süreci yani bir hayli şu sıralarda gölgelen gölgede kaldı düşünen çözüm süreci nasıl gelişiyor? Dün mesela bir bazı gazetelerde yorum vardı yani ...demokratikleşme reformlarına başlamak için PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilmesini şart koştu diyordu AKP'nin. O zaman da çözüm umudu başka bahara kaldı diye bir haber yorum vardı Hüseyin Özkaya'nın tarafta. Mesela bu, bu konuda nedir durum ve anayasa? Ee, doğrusu hani iki taraf da çok açık bir şekilde... sürecin istemediğini, istemeyeceğini, krizde olduğunu söylemedikleri sürece ben bu tür yorumlara fazla itibar etmem. Hmm. Şimdi çözüm süreci ya da barış süreçleri bu tür süreçler iç politikadaki belli savrulmalar ya da gelişmeler ışığında ve hemen onlarla bağlantılı olarak değerlendirilebilecek kadar sade değildir. Elbette iç politikanın çeşitli e, hesaplaşmaları e, çözüm süreçlerine, barış süreçlerine doğrudan yansır ama e, bizim alıştığımız ölçüde bir yansıtma e, ilişkisi e, o kadar kolay olmuyor. E, demek istediğim şu, çözüm süreçlerinin dinamikleri çok karmaşıktır. Bir yerde bir kriz çıkar, bir yerde bir sıkıntı oluşur. Çözüm sürecinde elbette etkili olur, bu çözüm sürecinde de etki altına alır ama e, bizde çok büyük kriz diye beklenti yaratan olayların çözüm sürecine yansıması bu kadar büyük olmayabiliyor. E, bir süre durabilir, bir süre aktarabilir ama taraflar artık bu iş yürümüyor. anlamına gelecek beyanlarda ve tavırlarda olmadıkça... Evet... Bu sürecin bittiğine dair bu kadar büyük haberler, bu kadar iddialı haberler yapmayı e, doğru bulmadığım gibi biraz e, biraz da doğru sorunlu buluyorum. Aslında biraz e, politik e, tavır anlamında da bir sıkıntı var bu, e, bu haberde. Yani haberden çok sanki çözüm sürecine yönelik belli bir tavrı da içeriyor. yok. Yani Her neyse. Şimdi hükümetin e, bu aralar bir şey, hangi demokratikleşme hamlesi başlatacağı ya da ikinci aşama diye adlandırılan e, dönemde e, beklentileri karşılayacak bazı adımlar atacağına dair işaretler var. E, nitekim dün başbakan işte çözüm sürecinden doğrudan çözüm sürecini birlikte götürdüğü ekip yani bakanlar birkaç bakan ve danışmanları ile 3 saate yakın bir toplantı yapmış galiba yani galiba yine haberlerde dün vardı konuda konuda çözüm sürecinde ne yapılacağı şimdi bunu işte 14 Temmuz'a kadar şeyde meclisin çalışmasını da sağlayacak bir karar da alındı Belki buna yönelik bir hazırlık olabilir. Hükümetin zaten en büyük çözüm sürecinde, bu barış sürecinde bana göre en büyük yanlışı demokratikleşme reformlarını geri çekilmeye bağlayan bir tutumu sanki çok fazla öne çıkarması. Yani demokratikleşme reformlarını gerçekleştirmek için Geri çekilmenin ne kadar oranda gerçekleştiğini falan e, e, düşünmeye ona bağlamaya gerek yok. E, aynı, eğer geri çekilme başladığında hükümet de e, demokratikleşme reformlarına başlasaydı bugün bu tartışmalar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktı. Çünkü paraya gitmesi gereken süreçlerin hatta... Türkiye'nin genel olarak demokratikleşme konusunda bir talebi, bir ihtiyacı olduğu ortada bunu bir pazarlık ve şartla bağlı bir e, hamle haline getirmek e, yine bana göre yanlış bir demek. Evet. Can alıcı nokta da burada gibi görünüyor. Bu son söylediğinde bence çünkü yani e, asıl bir e, Büyük niyet bu, bunun gerektirdiği demokratikleştirme reformlarının yapılmasıyla ortaya çıkabilecekken orada bir şey var, belirsizlik var, yani sessizlik var. Evet, geçen gün İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları vardı, Beşir Akalay'ın açıklamaları vardı. Hepsini bir araya getirdiğimizde şu an hükümetin gündeminde hem çözüm süre doğrudan dolayı Türk meselesini hem ilgilendiren hem de genel demokratikleşme ile ilgili bazı reformların yakın zamanda meclise geleceği gibi bir sonuç çıkıyordu aslında bu sonucu çıkarmamızı mümkün kılacak işaretler bir bir buçuk yıldır var ya yani bu konuda hani hükümetin tutumu zamana yayma ve bunu bir koz olarak kullanma. Yani demokratikleşmeyi kendi belirleyeceği şartlarda, kendi belirleyeceği zamanda, kendi belirleyeceği şekilde yapacağını gösteren, yapacak, yapmak niyetinde olduğunu gösteren tavır hükümetin başka konulardaki tavırıyla da örtüşüyor zaten. Yani ben yapma, hani istendiği için değil... Ben istediğim için. istendiği zaman değil, ben istediğim zaman. İstendiği şekilde değil, ben istediğim şekilde yaparım anlayışı. Evet, tapsimde de benzeri. bu anlayışın yaratıcı bir kriz var zaten. Ya da krizin bir kısmı da bu anlayıştan büyük bir kısmı da bu anlayıştan evet, anlayıştan Bence de ya. tetikleyen o oldu. Yani evet, yani, yani. Biz evet. kararımızı verdik. Siz ne yaparsanız evet. yapın de, diye evet. açıkça meydan okudu ve evet. geri tepti tabii. Yani evet, yönetemez evet, hale geldi. Çekin. oldu bu oldu ama bu tavır var zaten. Şimdi demokratikleşmede de böyle bir tavırın e, yaratacağı e, olumsuz e, sonuçları da artık dikkate alması gerekiyor elbette alacağını da e, umuyorum çünkü e, bu çözüm sürecinden e, geri dönmek o kadar kolay değil hatta çok çok zor çözüm sürecini krize sokacak. adımların sorumlusu olmak da ağır bir vebal. Yani bunun hesabını vermek de çok zor. İstelen şeyler de hep söylediğimiz gibi atla deve dediğimiz zaten. Yani Türkiye'de e, çoktan yapılması gereken e, düzenlemeler. Yavaş yavaş bu, bu e, reformlar ve çözüm süreci konusu e, daha da e, öyle çıkacak görünüyor. Daha da ısınacak gibi görünüyor. Umarım Ramazan boyunca hazırlıklar, temaslar, görüşmeler yoğunlaşır ee, ve e, Ekimi beklemeye gerek kalmadan meclis hemen bayram sonrası e, çalışmaya başlar ve demokratik reform, demokratikleşme düzenlemeleri de hızla geçer. Evet. umalım yani bu çok tabii insana umut verici değil bu gelişmeler. Yani şeyler özellikle gözaltına almalar ve ev aramaları e, tamamen e, son derece demokratik bir şey gösteri yapan insanlara bunu uygulamaları bu konuda çok ümit var olmaya sevk etmiyor insanı. Ama bakalım inşallah olur. Ama bunlar olabilir. şeyler yani Taksim dayanışmasına yönelik böyle bir e, hukuksal hamle muhameli olması çok sürpriz e, değil ama bunu sürdürmenin e, kötü bir e, politika, kötü bir yönetim tarzı olduğunu e, görmesi gerekiyor hükümetin. Yani hukuksal yollarla bu sefer e, etkisizleştirmeye çalışmak ...bir fayda getirmeyecektir... ...hükümete de Türkiye'ye de... ...o nedenle... E, ...gezi meselesini bir... ...Türkiye'nin bir toplumsal mesele... ...bir siyasal e, mesele... ...ve bir demokrasi meselesi olarak... ...okuması gerekiyor... ...böyle okumadığın sürece... E, ...çeşitli e, yanlış yöntemlerle... ...durumu daha da... E, ...kötü hale getirebilir... ...evet... Peki iyi diyelim, <gülüyor> iyi olsun. İyi bir gün, güzel bir gün olsun. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz. Meo Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla